فَإِن يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فأنها لهم إذا جاءتهم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 Olamaz. Buna devamlı şeller veriyorum. Allah hadislere imanınızı artırsa evet. Çünkü zaten Resul'e itaat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaattan ayrılmaz. Men Peygamber'e itaat Allah'a itaat. Ve <gülüyor> verdiklerini alın. Bütün bunlar bize o kafadan konuşmaz.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 onun farkı bu kadar aklınızın alacağı şekilde yaklaştırmak için zihninize konuşuyorum mesela bir mucize rastladım yine müslüm hadisinde hakim de sahih diyor zaten müslüm adı müslüm olunca marka olmuş değil mi? buhari müslüm dedi mi? herkes onu biliyor tabi şimdi buhari müslüm kabul etmeyenler de var da onları da kim kabul ediyor zaten boş ver. ne buyuruyor la tequmus sa'atu hatta tevde erdu'l-arabi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 Noldu Denizin suyunu da arıtıyorlar. Basıyorlar otellere her yere. Arınmış su halinde tabii. Efendim su bol. Çünkü Körfez ülkeleri biliyorsunuz ki, Cezire-i Arap Arap Yarımadas dediğimiz her taraflarında illa ne var? E deniz var. Yemen de deniz kenarındadır. E bu taraftan Cidde de deniz kenarındadır. Dubai de deniz kenarındadır mesela. Dolayısıyla o deniz imkanını da kullanıyorlar ama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 Şabi radıyallahu ibadet diyor İbn Abi Şeybe meşhur kaynak geçen de bahsettim onda geçiyor la tekumus sahatu hatta yudda'l ilmu cehlen vel cehlu ilma kıyamet kopmadan evvel gerçek ilim cehalet ve sayılacak cahillik ve bilgisizlik safsatalar da ilim sayılacak şu anda şu benim konuştuğum şeylerin değerini ilmin seviyesini Allah'tan gelen vahiyler olduğunu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 Bir yandan tefsir dersleri. Burada zaten bütün ağırlık, ayet kerime ve hadis-i şerifler üzerinde yoğunlaşıyoruz. E i̇nsan bunları hazmede hazmede, sindire, sindire sindire kafasına yerleştirip milleti de davet teşvik edip uyarırsa inşallah kıyametin kopması gecikmez ama bizim kafamıza kopmaz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا تَقُمُ hatta حَتَّى يُقَالَ فِي ardi Allah Allah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 E, e, iyiliği emredenler var kötülükten ne edenler var hepiniz mesulsünüz hepiniz sorumlusunuz hepiniz görevlisiniz herkes elinin erdiği dilinin yetiştiği her yere sohbetleri duyuracak radyodaki saatleri duyuracak e, birbirlerini teşvik edecek artık kadın erkek seferberlik olacak ki insanlar iyiliği duysun e, kötülükten uzak dursun siz de buna inşallah vesile olasınız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 ilginç, çok ilginç bir adı şerif. ama bunu Suyurti Hazretleri e, Eddurul Mensur tefsirinde kendi almıştır on sonra diğer bazı kaynaklarda da vardır Hz. Ali rivatiyle Cem Ul Fevaid isimli eserde vardır ondan sonra Ebu Hureyre rivatiyle Radıyallahu anh El Hasaisul Kübra İmam Suyurti Hazretleri'nin eserinde yine vardır ondan sonra Mecmu Zevaid Heysemi Hazretleri'nin çok önemli bir eser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 radıyallahu anhüma e, velakin bizim rivayetimizde de yine i̇bn Abbas'tan geliyor ancak ravilerin adını yazıyor bak Kazi Ebu'l-Ferac Hazretleri bu zat yani sene zannediyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 gibi yani Bukhari'lerin dönemlerinde bak söylüyor ben Muhammed İbni Hasan'dan duydum. Muhammed İbni Hasan, İbni Ali, İbni Said, bu sefer ayında, sene kaç söylüyor? 317 diyor. Dikkat edin. Sene 317, bir yüz küsür sene evvel, bak ne kadar yakın. Ben diyorum, Ebu Said, Muhammed Nahjan ibni Meysere bana anlattı. Ona kim anlattı diyor? Ebu Bekir Muhammed i̇bni Ebi bin Ebi Şuayb bin hazretleri bunlara. Ona kim? bunlara Resulullah yaklaşıyor şimdi. Bunların bir tanesi 20 sene, 50 sene geri gider. Resulullah dayanacak sallallahu aleyhi ve sellem. O, bize kim anlatıyor? İbrahim ibni Muhallet. O yani ona da o anlattı. Ona kim anlattı? Ben'in şey benim arzatkısı Süleyman. Ona kim anlattı? İbni Cüreyk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 Ya boşuna mı geliyoruz oturuyorsunuz yani. Şimdi bu hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anhuma diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacını yaptı ya. Zaten bir kere hac yaptı. Çünkü Mekke ancak fethedildi. Zaten ömrü yetmedi. Kabe'nin kapısında iki tane tokmak var. Şimdi de var değil mi? Altın kapıda iki tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki tokmağı tuttu. Sonra yüzü insanlara çevirdi. Tabi bayağı bir sahabe vardı ama o anda oradana kadar var. Yani hacin tamamında yüz binden fazla sahabe yaptı ama e tabi aynı anda aynı yerde bulunma meselesinde. Tabi onun sayısını bilemeyiz ama bir kalabalık oldu şüphesiz. Fekal buyurdu ki ya eyyühen ey insanlar. Ey insanlar.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 Yeniden buyurdu ağladıktan sonra inni yuhbirukum bi eşratül kıyameti ben size kıyamet alametlerini şu anda bildireceğim. Kabe'nin kapısında. Zaten Kabe'yi de bir daha görmedi. Son Kabe'ye ziyareti. innevin eşratül kıyameti kıyametin alametlerinden olarak sayacaklarım imatetes solevat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 E tabii yani Mekke Medine namaz ülkesi İbrahim Aleyhisselam Kurdoğraylı Yukuyu Musalla namaz kılsınlar diye Efendimiz Aleyhisselam öyle derdi ya burası derdi sif Namaz şehri otel'e geliyorsun abdest alıp namaza al. namazdan dönüyorsun otel'e geliyorsun biraz yiyorsun namaza yani o yolları hatırlarsınız değil mi? Mekke Medine'de o izdihamlar o kalabalıklar o yüz binler o milyonlar oluyor tabii yollar akar.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 her hoca da rahat etmiyor yani. E, doğruyu konuşalım şimdi. E, Tadile gel şu inanın güldürdüğü namaz bundan aşağısı kurtarmaz yani. Kendiniz kılarken de. Bu bir ölçüdür zaten. Ama nerede kendiniz öyle mi kılıyorsunuz yani? Oo patır kütür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi adama? Yuruz fe salli fe inne lam tusalli. aleyküm ya Resulallah. selam dedi ona. Ne oldu dedi? nereden? Sohbet dinine ver geldim dedi namazı mı kıldın da geldi dön git dedi kılmadın bir daha gitti kıldı geldi ircafı salli ve ne dön git dedi geri kılmadın adam da uyanık baktı ki ben böyle kaç kere kılsam demek bir yanlışım var boşuna kıl, kılmış oluyorum dedi ya Resulallah o zaman ben bu kadar biliyorum bana anlattı öyle kıleyim dedi yoksa git gel git gel boşuna kılacağız yani Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem başladı tadil erkan hadisinde tek tek anlattı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 şu anda başka bir hadis-i diyor ki: "Evvelü vâtem künu'e min el Namaz kalacak ama diyor. Namazda Allah'ı görür gibi kılma hali ilk olarak kaybedeceğiniz şeydir diyor. He, o da gitti. O nerede gitti? O işte tabiîn, tabiîn, tabi selef-i salih'in döneminde o da gitti. O huşunun namaz nerede var? Ha 1-2 kişide olabilir. Biz geneli konuşuyoruz yani. Adamlar adamların namazını okuyoruz.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 adamın moralini bozmaya birebir yani <gülüyor> diyor ona ki ne o elindeki diyor Hz. Cabir şimdi aklıma soruna göre eski anlattığım şeyler efendi hazret dedi vaaz etmiyor? etmeye bunlar bana vaaz etmeyi vurup durdu hani bir zaman biz de senelerce etmedi ki 5 beş sene beni şey ediyor arar aklıma geliyor bir şey anlatıyorum size Hazreti Cabir almış eti gidiyor Hz. Ömer de yoldan bakıyor o elindeki torba ne dedi adam nece? biraz et aldım dedi işte eve götüreceğiz, çocuk yiyeceğiz ne var bunda? Sizce ne var? Sizce poşetler patlıyor zaten sizde buzdolabının lastiği de bozuldu, dayatmakta kiminde 2-3'er buzdolabı var zaten, suyu mu e tamam bir şey demedik kardeşim, haram olmasın ama Hazreti Ömer diyor ki, korkmuyor musun diyor yarın ahirette sana derlerse ki Ezheptün Dünya, ves temtahıgın biha. Bütün lezzetlerinizi Dünyada tükettiniz. Dünya zevkleriyle keyifleriyle enine boyuna yaşadınız. Şimdi Ahirette nasibiniz yok. Bu ayeti oku. Bu başka anlayış ya. Bu bir başka anlayış Bize şimdi bu ayet, bu, bu rivayetleri anlattığımız zaman hikaye kabiliyden dinliyoruz işte. Tatbik edecek bir durumda değiliz. Hazreti Ömer radıyallahu anh levşi itu lekuntu etyebekum taamen ve ehsenekum libasha velakin niyestabkı tayyibati istesem en iyi yemekleri yiyen Acem kralları Kisraları Kayserleri devirdi be onun zamanında bütün Amerika Rusya yarındaki imparatorluklar çöktü de bütün hazineler Beytülmal'a geldi be o zenginlik saltanatı görmedi mi ama ne buyuruyor istesem en iyi yemekleri yer en güzel elbiseleri giyerim ama ben sizin gibi benayi değilim. İki günde geçiştirmem diyor. İleri bırakıyorum ki devamlı diyor. Ay i̇şte nesin bu? Ama tabii ki dengeyi sağlamak lazım. Aşırı israfa kaçmadıktan sonra güzel elbise giymek de haram değil. Kul men Allah ile ve Allah'ın kullarının mefatına çıkarttığı süsleri, güzellikleri.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 Çevirin gözünüzü de. Efendim gözünüze ateş ve Dolayısıyla kötü istekleri bari durdurun. Yani sahabe-i gibi konuşacak halimiz yok. Ama bari haramları durduralım. Büyük günahlardan sakın alalım. E bunu da yapamazsak aciz oluruz. Allah bize yardım buyursun. Amin. Ya bu günahlardan hevaya uymamak, şehvete uymamak, Zor iş Bu şehvet sadece cinsel dürtü değil e O yaygınlaşmış Ama şehvetin karşılığı nedir Can çekmek Şehvetle iştah kelimesi Mesela iştah da Arapçadır Türkçeleşmiş iştahım açık diyorsunuz O iştah işte iştah da şehvetten gelir Yani canın çekmek İnsan canının çektikleri şeyleri Bakacak Meşru mu değil mi Helal mı haram mı Meşru mu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 hat, hudut, sınır kalmamış reklamında şurada. İnsanları böyle bazı şeylere teşvik ederek, cacip hale getirerek insan bir duruyor, iki duruyor, onda sonra ben de alayım, ben de dinleyeyim, ben de bakayım, ben de şey edeyim, ben de gideyim, ben de geleyim. Helak olup gidiyor. Onun için Allah'ımız bu <gülüyor> ne estaizu billah. Yuridullah li yubeyine ve ehdiyekum sünenellezine ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله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 sizi ananızdan babanızdan çok acıyan Rabbinizi dinlemeyeceksiniz de bu şeytan ve taraftarlarını mı dinleyeceksiniz? Onu da buyuruyor. Kehf suresinden. Estağfirullah Efe ve züriyeten ve evliyâ <Sessizlik> ve dûniyâhum lekum adû bi'seliz dâlimîne bedelâ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 Bu ne demektir? İşte Allah Peygamber kitap tam bir Müslüman olunabilir ama kadın da açık olunabilir. Bu bile bilinç altında sen bile anlamadan bir zaman sonra çok doğaldır başı açıklık yoluna geleceksin. Bak şimdi bir kanal yine mason kanalı. Ben bu masonlara çatıyorum. Ben bunlarsız bunlara çatmamış yaşayamam yani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 Ya ne seyrediyorsun, ne okuyorsun, ne para veriyorsun Ne alıyorsun be Yapmayın Müslümanlar Kendinize yazık etmeyin Kur'an'ı bıraktınız, tefsiri hadisi bıraktınız Bu ilimleri bıraktınız da Bu şeyde seyredilir mi ya Bunların dizisinde size işte ne kültür kazanabilirsiniz Ne ilim kazanabilirsiniz Ne dünyanıza yarar, ne ahiretize yarar Küllün zarar be ama Aldatılıyorsunuz işte ha Ben arada ikaz ediyorum ama Bir atınlık barut haftaya kadar sökmez işte bir de adam diyor, hoca ne oldu ben yamuldum diyor, beni düzelt. Ya kardeşim burada, benzinim bitti ikmale geldim. Eskiden virüsler, çok hoşuma giderdi. Ya diyor bir hafta gitmiyor benim benzin diyor. Üç gün arayla bir sohbet lazım diyor. Onun için diyordu Perşembe burada dinliyorum diyor. O zaman burada Perşembeydi. Pazartesi de küçüklüğe geliyorum diyordu. Biliyor musun? Çünkü benzini baktım yetiştiremiyorum dedi. Benzin gitmiyor. Namazı mamazı bırakmaya başladım diyordu. Hemen diyor iki üç gün arayla bir sohbette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 Filmde dizide oynayan adamlar kahraman oluyor, mücahit oluyor, bilmem ne oluyor. Adamı dinlediği da haberi yok yani. E şimdi bu böyle şeyler. Olmaz. Saçma sapan şeylerle kendinizi avutmayın ya. Kendinizi avutmayın. İlgilenmeyin böyle şeylerle. Dinlemeyin. Efendim. Şimdi anketler yapıyorlar. Bilmem nere yapıyorlar. sakallılardan, şarşaflılardan, cüppelilerden rahatsız oluyor musunuz? Şimdi bir anket yapmışlar. Pek bir kanal. %60'ı rahatsız olmuyoruz demiş. Helal olsun bu millete be. E %40 da rahatsız olur ya. Ama o %60 da kim biliyor musun? E Kendilerini bir adam seçmişler. Yine %60 rahatsız olmayan çıkmış. E bir de gelip buralara gelseler herhalde kimse rahatsız değildir. Ama kan dersiz durulmaz. Burada da rahatsız olan çıkar yani. O da başka. peki bakarsın Bağdat çantesindekiler memnunuz biz rahatsız değiliz derler çünkü hiç görmedikleri için tabii. <gülüyor> belki buralardakilerden rahatsız olan olabilir sık gördükleri için bunlar ayrı bir yorumlara girer ama demiş, başörtüden rahatsız mısınız yüzde doksan beş rahatsız değiliz yüzde doksan beş rahatsız derken bu beş nereden çıkıyor Allah, dolayısıyla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 ...gayrı meşru olarak verilmiştir. Burada bir imtihan hikmeti işlenmiştir. Allah imtihanı kazananlardanız. Senin canın zaten hep Allah'ın emirlerini istese imtihan olur mu? He? İçki istemese, kumar istemese, zina istemese, gıybet dedikodu, çalkı, götürüdü istemese, sırf namaz, abdest, oruç istese oldun melek. Ne lazım imtihan? E tabii ki imtihan nasıl olacak? Canının istemediği bazı şeyleri Allah ve Peygamber'i sevdiğin için ne yapacaksın? Dar tarafa gideceksin. Hayatından dışlayacaksın. <gülüyor> Ama işte şu ayet geri ve desti Allah fehalafenin Peygamberlerin arkasından kötü döller türedi. başta ne yaptılar? Namazı perişan ettiler. Namazla beddua etti. Allah da seni bericanesin dedi. Ve tebahu şehvat şehvetlerine uydular. Şimdi bak hadis-i şerif nasıl tutuyor aynı ayetlerle. Kur'anla hadis nasıl bir geliyor? namazı öldürecekler diyor şehvetlere iktiba edecekler ayet ne diyor meryem suresi namazı zayi ettiler kılmadılar mı kılmayan zaten ihraptan mahalli yok konunun dışına çıkıyor kılıp da zayi ettiler namazı bir kıldı kafasını gözünü kıldı namazın ne abdesi doğru ne kustu doğru ne tahareti doğru pat küt tadil erken sıfır ondan sonra namazda ne dedi ona sen beni perişan ettin Allah da seni berbat etsin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 Şah Naksib Nazar'ın vefat ederken alabendatlar hazretleri de ihtiattan kesilmiş. Ne buyurdu ona? Ala! Yemeğini ye, derseyi çalış. Yani Naksib az yemez ya ye yok. Normal yemeğini ye, derse iyi çalış. Ama biz tabii yemeği iyi ye tarafını alıyoruz da, derseyi <gülüyor> çalış tarafında sıfır. <gülüyor> Zikreyi çalış, derseyi çalış, teheccüdeyi kalk. Ee, öyle ihvanlar öyle müritler hoşnut efendi gibi adamlar nerede ya adam bir kazan yemek yiyordu mubarek yatarken de bir lenger ayran içiyordu Resul Öze dedi ki bu adamda keramet ne lazım dedi ya bu ayranı içip teheccüde kalkan büyük keramettir dedi yani <gülüyor> bir kazanı yiyordu bir lengerde ayranı içiyordu saat 3 dedi mi nasıl kalkıyordu biliyor musun 140 okku adam kalkarken devrilirsin rüzgarından be bir gece teheccüd kaçırmamış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 Değil mi efendim? insana hürmet edecek iyi namaz kılar, iyi Müslümandır. Bunlar ayrı vasıflardır. Zenginlerinde, Müslüman zenginlerinde güzel vasıfları yok mu? Ama zengindir diye hürmet edersen, bu çok tehlikelidir. İşte kıyamet alametlerini sayınca Fevefebe ve Selman veda haccında kapıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Sahabe dinlerken Hazreti Selman sıçradı. Selmanı Farisi radıyallahu anh bi'ebi yentevüm illa azale kâinun Anam babam sana feda olsun dedi. Bu senin söylediklerin olacak mı dedi. Yani demek istiyor ki İslam'da parlamış ya veda hacca artık zirve. Nasıl burada bozulacak dedi ya. Bunlar da mı olacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî bi'edî Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki olacak. İnnel mü'mineleyem şîbeynem yevmeydin bilmehâfet O zaman dedi, imanlı kişiler, Müslüman kişiler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 Ve الذي نفسي canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kalbin erimesi, tıpkı su içindeki tuzun erimesi o dönem geldiğinde şu anda yaşıyoruz. Tuzun suda erimesi gibi Müslümanın kalbi yüreğinde erinecek diyor. Neden? Allah'ın dinine muhalif hareketler görecek, içi eriyecek ama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 yani ne diyeyim dünyanın neresinde o Guantanamo'larda, o esir kaplarında o İsrail hapishanelerde on binlerce Müslümanın inlediğini dinlerken erimek lazım yani ne yapacağız ya Rab? elden bir şey gelmiyor Allah Müslümanlara fırsat versin imkan versin de hiç olmazsa dilimiz döndüğü kadar İslam'ı anlatmayı bize nasip etsin bunu da yapmasak vay halimize arkadaşlar şimdi bu hadis huzur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 مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا.